Re'aul Salihin adlı hadis derlemesini, hadis kitabını şerh etmeye, okumaya devam ediyoruz. Babu icra-i ehkamin nasi alez-zahir ve sarairihim veya ve sarairuhum ila Allahu Teala. burada usulü bir kaydı öğretiyor İmamu Nevevi rahimehullah diyor ki insanların zahirine bakarak insanların ağızlarından, davranışlarından sadır olan şeylere bakarak buna hüküm bina etme. Buna bakarak ne yapma? Hüküm verme. Yani adam sana diyorsa ki ben senin için şu saatte geldim, seni bekledim. Sen artık onun sırrında olan, kalbinde olan gizli niyetlerini yapma? Araştırma. Onun söylediğine inan. Buna binaen hüküm Ver. Hadislerde de gelecek. Aynı şekilde adam diyorsa ki ben beş vakit namaz kılıyorum. Gittin bir kasaba diyelim. Et alacaksın. Hayvanını kendisi kesiyor. Adam beş vakit namaz kıldığını sana söyledi. Artık bunun peşinde ne yapma? Araştırma. Bir takip edeyim de. Ondan sonra bundan et alayım da diye Allah-u Teala'nın senden istemediği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretmediği bir metot izleyerek dinde ne yapma? Aşırı ya kaçma. Zahir'e göre hareket edeceksin. Adamdan gözüken zahir neyse ona binaen muameleni, davranışını yapacaksın. Vesairâiruhum ilallahi teala. Onun onların gizledikleri, onların sakladıkları ise nedir? Allah'a kalmıştır. Yani bu peygamber Aleyhissalatu vesselam için daha iyi geçerli. Hani daha önce hadisler geçmişti ya. Aleyhissalatu vesselam diyor ki "İnnekum tahtasimun ileyye." Sizler ilişkilerinizde, muamelelerinizde ne yapıyorsunuz? Anlaşmazlığa düşüyorsunuz. Ve anlaşmaya düşmüş olduğunuz anlaşmazlıkları bana getiriyorsunuz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizlerden kiminiz, diğerlerine nazaran, diğerlerine göre hüccetini, haklılığını, delillerini, bürhanını anlatmada daha güzel konuşmakta. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam "Faqdiya lahu bi ma ben de duyduğuma binaen iki tarafı dinleyerek duyduğuma binaen ne yapmaktayım? Güzel anlatana, güzel konuşana, kendisini haklı gibi gösterene hüküm onun lehine hüküm vermekteyim. Çünkü bize düşen bu. Peygamber de olsa kalpleri açıp ne yapamaz, bakamaz, bilemez. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Eman ictat'tuh lehu min hakki kardeşinin malını, kardeşinin hakkından bir şey verirsem haksız yere, hak etmediği halde. Çünkü ben dinlediğimle ne yaparım diyor Resulullah sallallahu hüküm veririm. Fe inna ma ictat'a lehu minen nar. Aslında o diyor kardeşinin malını almamaktadır. Ona verilen cemratun minen nar. Ateşten bir kor. Ateşten bir parçadır diyor. Fel yestakil ev li İster bu diyor hak ettiği, kardeşinden aldığı şey küçük bir şey olsun isterse büyük bir şey olsun, çok bir şey olsun. Fark etmez. Demek ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu hadiste işaret ediyor ki buradaki husus önemli olan ne yapmamız? Bizlerin insanlar arasındaki davranışlarımızla veyahut da eğer yöneticilersek, hüküm veren insanlarsak, hakimlersek, kadılarsak neye binaen hüküm vereceğiz? Zahir olana binaen, zahire bakarak, insanlardan gözüken tarafa bakarak hüküm vereceğiz. Allah Teala buyuruyor ki Tevbe Suresinde فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَاتَوُوا الصَّكَاتَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Diyor ki Allah'a tövbe eder, namazı ikame eder o müşrikler. Zekatı verirlerse onların ne yapın? Yolunu açın, yolunu bırakın, gitsinler. Artık onlarla ne yapmayın? Savaş etmeyin. Böyle ki onlar Allah'tan korktukları için değil de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikleri için değil de müminlerin güçlü olduklarını görüp müminler tarafından çember onlara daraltıldığından esir alınmaktan korktukları için bunu yaptık, yaptıklarını, yaptıklarından şüphelenseniz bile eğer zahiren size bunları gösteriyorlarsa ne yapın diyor allah Teala? Onları serbest bırakın. Onları serbest bırakın. Bu bab çok, çok önemli arkadaşlar. <gülüyor> Maalesef Müslümanlardan bazı gruplar, bazı fırkalar, bazı cemaatler var ki insanların kelime-i şehadet getirmelerine rağmen insanların mümin olduklarını iman ettiklerini açıkça ilan etmelerine rağmen beş vakit namazlarını kılmalarına rağmen Onların kalplerindeki, onların niyetlerindeki olan esrarı, sırları okuma çabalarındalar. Bunları okuyup, o niyetlere bakarak, o kalpleri keşfetmeye çalışarak ne yapmaya çalışıyorlar? Bunların aslında münafık olduklarına, bunların aslında zındık olduklarına, bunların aslında kafir olduklarına hüküm vermeye çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir davranış biçimi. Özellikle bu hususlarda, tekir hususlarında birilerini... Ee, Allah Teala'nın dinine girdiğini söylemelerine rağmen insanların çıkarma gayretinde bulunan insanların bu çabalarda olduğunu söylüyorsunuz. Yani konuştuğunuz zaman ya ama öyle diyorsun ama onun niyeti böyle değil. Dediklerini çokça defaatla duyduğunu duyduğunuzu ben de yani tahmin edebiliyorum. Ben şahsen çok duydum. Halbuki insanlar la ilahe illallah izhar ediyorsa, iman ettiklerini izhar ediyorsa, namazlarını kılıyorlarsa, onlar Allah'ın dininde Müslüman olan, mümin olan kimselerdir. Ne zaman ki ne zaman ki kişiyi dinden çıkaracak, ümmetin üzerinde ittifak ettiği konularda ne yapsınlar? Hataya düşmüş olsunlar. Konularda alenen, açık bir şekilde ne yapsınlar? Küfri itikatlarının izhar etsinler. Yahut dilleriyle bunları telaffuz etsinler. Yahut amelleriyle bunu ortaya koysunlar. Bunları görmediğiniz takdirde, bunları yaptıklarını bilmediğiniz takdirde, cehaletlerini gidermediğiniz takdirde, hüccet ikame etmediğiniz takdirde ne yapamazsınız? İnsanları elinize böyle damga alıp ne yapamazsınız? Tekfir edemezsiniz. Tekfir etme meselesi, insanlara kafir deme hususu, ilim ehlinin de defaatle üzerinde durup beyan ettiği üzere bu ümmetin efradına, bireylerine verilmiş bir hak değildir. Bunu ilim ehli, alimler, hakimler, hükkamlar yaparlar. Ama dedi ki bazıları var, bırakın insanlardan zahir olan amellere, onların küfürlerini bina etmelerini ne yapıyorlar? Kalplerindeki niyetlere bakarak, yani bakmaya çalışarak. Yahut yok yok ben biliyorum bu, bunu söylüyor ama aslında böyle değil gibi tahminlerde bulunarak ne yapmaya çalışıyorlar? İnsanların gizli olan şeylerine hüküm vermeye çalışıyorlar. Az sonra gelecek Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma'nın başından geçen olay. Düşmanıyla savaşırken, düşmanıyla kılıç sallarken düşmanına karşı yani onu tam öldürecekken düşmanının kelimeyi tehdit getirdiğini duyuyor Usame'a. Ki bu adam Öyle bir adam ki asaptan da falancayı falancayı falancayı öldürmüş yani. Öyle diyor sana. Yani sabıkası da var. Sabıkası da var. Ama ne yapıyor? Üsame Radıyallahu an zahire bakmıyor da karşısındaki düşmanın la ilahe illallah demesine ne yapıyor? Diyor ki bu benden korktuğu için Ölümden korktuğu için bunu söyledi. O zaman ben bunu öldüreyim diye kalbini okumaya çalışıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onu azarlıyor. Kalbini mi yardımlıyor? Açıp baktın mı yani? Neye binaen bunu, bu hükme varabilirsin ki sen? Diye aleyhissalatü vesselam Üsame'yi azarlıyor ve Üsame radiyallahu anh ne diyor? O gün diyor ne yapmak olmak istemezdim. O günden sonra keşke bu olay yaşamak istemezdim. Bu olayı Müslüman olarak yaşamak istemezdim diyor. rivayetler gelecek. İlk hadis, İbn-i Ömer hadisi radıyallahu anhuma. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, Umirtu en ukatilen nase, hatta yeşhedü en la ilaha illallah. Ve enne Muhammeden Rasulullah. İnsanlarla, La ilahe illallah ve Muhammedun Rasulullah deyinceye dek, insanlara bunu dedirtinceye dek, onlarla savaşmakla emrolundum diyor ne zaman Mekke'de tevhidi insanlara öğretti, ne zaman akide alenen izhar edilir oldu, ne zaman insanların kalbinde tevhid yer etti, ne zaman Medine'ye gidilip hicret edilip orada Müslümanların devleti oldu, gücü kuvveti oldu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demeye başladı? İnsanlara bu kelimeyi dedirtene kadar onlarla Savaşmakla emrundum. Çünkü Müslümanlar güçlü duruma düştü. Güç güçlü duruma geldi. Hükmeden durumuna geldi. Ya insanlar La ilahe illallah Muhammeden Muhammeden Resulullah diyecekler ya da alçak bir şekilde Müslüman topraklarında iman etmeden vergi vererek Müslümanların dilediği bir vakte kadar dilediği şartlarda yaşamaya razı olacaklar. Ya da bunu da kabul etmezlerse savaşmakla karşı karşıya kalacaklar. Tabii allah Teala bu izleti Müslümanlara nasıl verdi arkadaşlar? Müslümanların, bu çağdaki Müslümanların bunu çok iyi okuması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yeryüzüne İslam nurunu yaymalarının siyerine, tarihçisine baktığınız zaman her şeyden önce tevhidi la ilahe illallahı ne yaptıklarını görüyorsunuz? Önde tuttuklarını görüyorsunuz. Bu hususta, bu hususta taviz vermediklerini taviz vermediklerini ve ümmeti bu esas üzerine, tevhid üzerine allah Teala'ya yalnızca ibadet edilmesi, ibadette birlenmesi üzerine çağırdıklarını davet ettiklerini görüyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam Muaz İbni Cebel Yemen'e gönderiyor. Ne diyor ona? İnneke ne te'ti min ehli kitab. Ey Muaz sen ehli kitaptan bir topluluk gidiyorsun Yemen'e. Ne diyor? Felyekun evvela mâ teduhum ilayh. Şahadet en la ilahe illallah. Onları davet ettiğin ilk şey ne olsun? Çağırdığın ilk şey güzel ahlak demiyor. Bakın. alışverişte terazi doğru yapmaları demiyor. allah Teala'nın ibadete layık, tek hak ilah olduğuna davet edeceksin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğuna davet edeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a böyle derken İbn-i Abbas'a da, Amca'sı olan Abbas'a da diyor ki Ey evlat sana birkaç kelime öğreteceğim. Yardım istediğin zaman ne yap? Allah'tan iste. Yani baktığınız zaman Aleyhisselatü Vesselam bütün hareketlerinde ne yapıyor? Sahabeye bunu öğretiyor. Savaşa gidiyorlar. Yanlış bir cümle kurulduğu zaman diyor ki Subhanallah, Allahu Ekber. Öyle bir söz söylediniz, öyle bir laf ettiniz ki aynı İsrailoğullarının Musa'ya söylediği şu söz gibi diyerek Onların bu yanlışlarına ne yapıyor? Hemen müdahale ediyor. Yani hayatında tevhidle alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin konumuna, tutumuna bakın. Sürekli vurgu var tevhide. Kelime-i allah Allahu Teala'nın ibadette birlenmesi. Ve yuqimussalata ve zeka. İnsanlar namaz kılınca edek, ve zekatlarını verince edek ne yaparlar? Yani savaş olunmakla tehdit edilirler. فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلَكِ عَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ Şayet Kelime-i getirirler, namaz kılarlar, zekatlarını verirlerse, benden diyor ne yapmışlardır? Kanlarını, mallarını korumuşlardır. Artık onlara ne yapılmaz? Dokunulmaz. Haramdır. Aradan biri çıkıp da, ya kardeşim ben bu adamı biliyorum, geçmişini biliyorum, 30 yıllık dostuyum. Bu adam aslında içinde bu kelime-i şehadetini söylese de namazı böyle Müslümanlarla kılsa da her yıl zekatını verse de bu bu adam bunun bir çıkar için yapmakta. Bu bunu kendini, malını, canını korumak için yapmakta dese de ne yapmayız? Onun o niyet okumasına hüküm bina etmeyiz. Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Kelime-i getirir, namazını kılar, zekatını verirse benden malını ve kanını kurtarmıştır. Bitti. ...illâ bi hakk islam. İslam'ın hakkı olan... ...İslam'ın... ...onun canını almakla... ...malını elinden almakla verdiği hükümler hariç. Yani kelime-i şehadeteyni getirdi... ...namaz kıldı, zekat verdi, gitti bir adam öldürdü. O zaman kanı... ...akacak. Kısasa kısas. Gitti hırsızlık yaptı, kolu kesilecek. Kısasa kısas. Ama bunların dışında, İslam'ın hükmettiği hükümler dışında... ...adam bu kelime-i şehadeteyni söyleyip... ...namazını kılıp zekatını verirse... Ne yapmıştır? Evet. Müslüman muamelesi görmeyi hak etmiştir. Ve hesabuhum alallahi teala. Onların hesabı Allah'adır. Allah'a kalmıştır. Artık münafıklar ise artık kalplerinde bunu küfür olarak saklıyorlarsa kendilerini canlarını ve mallarını korumak için bunu söylüyorlar. Allah'a iman ettiklerinden, itikad ettiklerinden değilse hesapları Allah-u Teala'ya Çünkü onların kalplerini allah Teala ne yapmaktadır, bilmektedir. İkinci hadiste Ebu Abdillah Tarık İbni Uşeymi radıyallahu anhu kal, Semih'tü sallallahu aleyhi ve selleme yukul Men kâle la ilahe illallah Kim la ilahe illallah derse. Peki yeterli mi? Hayır. Ve kefere bima yu'bedu min dûnillah Allah ile beraber, Allah'la birlikte başkalarına ibadet olunanlara küfür eder, İnkar ederse. Bu i̇ki şart çok önemli arkadaşlar. Yani, i̇badetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini kabul etmek, Allah'la birlikte ibadet olunanları da inkar etmek. Pekkeli müşrikler Allah'a ibadet ederiz. Ama Allah'la birlikte bizi O'na yakınlaştıracağını kabul ettiğimiz, saydığımız uzatlara da ne yaparız de, diyorlardı? İbadet sunarız. Ardındaki gaye ve amaç neydi? Allah'a yaklaşmak. Bunu da inkar etmesi lazım. Bir insanın mümin bir kul olabilmesi için. Önce nefh edecek, sonra ispat edecek. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Haruma ma'luhu ve demuhu Onun artık malı ve kanı haram olmuştur. Kimse dokunamaz. Ve hesabuhu alallahi ta'ala Onun hesabı Allah'a kalmıştır. Ravahu muslim. An Ebi Ma'bedinil Miqdad İbnil Esvet radıyallahu anhu kal. Kultu li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Ma'bedinil Miqdad radıyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedim. Ya Rasulullah Erâeyte in lakîtu raculen minel kuffâri fakta telmâ Kafirlerden bir adamla karşı karşıya gelip savaştık. فَظَرَبَ اِحْدَى يَدَيَّ بِسْسَيْفِ فَقَطَعَهَا Ve bu adam da benim sağ koluma vurdu kılıcıyla vursa. Sağ koluma kılıcıyla vursa ve kesse. Kolumu koparsa. ثُمَّ minni مِنِّي بِشَجَرَةٍ Sonra diyor benden kaçıp bir ağaca saklansa, ağacın üstüne, ağacın arkasına saklansa. Feqale eslamtu lillah. Ve dese ki Allah'a teslim oldum. Yani Müslüman oldum, iman ediyorum dese. E, aktulehu ya Rasulallah? Sahabe soruyor şimdi. Onu öldüreyim mi? Kolumu kesmiş. Tamam mı? Ve kafirlerle topluluğunda bana bana ve Müslümanlara karşı savaşıyor. Sonra benim kolumu kestikten sonra kaçıyor, korkuyor. Ağaca saklanıyor, ağacın arkasına saklanıyor. Bu durumda onu öldüreyim mi ey Allah Resulü? Diyor ki Aleyhisselam, eee diyor ki "Aktuluhu ya Rasulullah ba'da an Bu sözü söyledikten sonra öldüreyim mi onu? "Faqala la taktulhu. Diyor ki vesselam. "Hayır, onu öldürme." "Faqultu ya Rasulallah, qata ihdaya dayya." ثُمَّ قَالَ ذَٰلِكَ بَعْدَ مَا İyi de ey Allah Resulü. Bu adam benim kolumu kopardı. Kolumu kesti. Ondan sonra bu kelimeyi söyledi. Yani Müslüman olduğunu söyledi. قَالَ لَا تَقْتُلْهُ ki Aleyhisselam tekrardan. Hayır. Onu öldürme. فَاِنْ <tümme> قَتَلْتَهُ <kâle la taqtulhu> Şayet onu öldürürsen onu öldürürsen Fakine o bimin zilatki, kabla an taktuluh. Şayet onu öldürürsen, öyle bir adam öldürmüş olursun ki, sen onu öldürmeden önceki senin konumunda duru. Ne demek? Yani senin ki senin malın ve kanın nasıl haram ise, onun da malı ve kanı nedir? haramdır yani sen böyle bir adam öldürmüş olursun diyor öldürürsen ve inneke ve sen de bir menzil kabla en yikûl kelimetehûl leti sen de bu sözü bu söz, o, sen de onu öldürdüğün zaman onun o sözü söylemeden önceki konumunda olursun yani yani hayır yani imam burada de açıklıyor yani senin kanın ne olur Kısastan dolayı heder olur. Öldürürsen onu, böyle olur. Diyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadis muttafakun aleyh. Hemen bu hadisi ardından İmam-ı Nevi Rahimahullah, e usam Zeyd radıyallahu anhuma aleyhissalatü vesselam, biliyorsunuz onu ordunun başına getiriyor. Bir ordunun başına getiriyor ve o ordu başındayken vefat ediyor aleyhissalatü vesselam. Ve Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde bu ordunun başındayken 17-18 yaşında bir genç. Arkasında kimler var? Asker olarak Ebu Bekir var, Ömer var, sahabenin önde gelenleri var. Böyle bir sahabe, usame. Diyor ki radıyallahu anh, Ba'athena Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İle'l-hurakati min cuheyne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cüheyne'den bir kabile üzerine bize ne yaptı? Gönderdi, görevlendirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Mekke'de davet etti yıllarca. Ondan sonra tevhide davet etti. insanlara tevhidi öğretti. Allah'ın hakkını ısrarla insanlara beyan etti. Bu süreden sonra artık ordularını göndermeye başladı. Fesabbahnel kavme ala miyâhihim diyor ki Usame, sabahın köründe onların üzerine çöktük. Alâ öyle Tam nehirlerinin, sularının olduğu, kuyularının olduğu yere geldik. Ve ana ene ve raculun minel ansari raculen minhum. Diyor ki Usame, ben ve ensardan bir kardeşim, sahabeden, ensardan birisi, diyor onlardan birisinin peşine düştük. Bir adamın peşine düştük. Fe lemmâ gâşînâhu Tam diyor, üzerine çökeceğiz. Kuşattık. işini bitireceğiz. Kâle la ilâhe illallah. Dedi ki, la ilahe illallah. Allah'a iman etti. Beyan etti. İzhar etti, gösterdi. Ne yapabilirsin ki? Ya deminki hadiste de olduğu gibi tevillere başvurarak kalbini okumaya çalışacaksın. Bugün birçok teklificinin, haricinin yaptığı gibi. Ya da bitti orada senin için. Artık yok benim kolumu kesti yok kovaladık, tam öldüreceğiz, korkudan iman etti. Bunlar sana kalmış bir şey değil. Sen orada ne yapacaksın? Allah için onu terk edeceksin. Allah için onu bırakacaksın ve ona Müslüman muamelesi yapacaksın. فَكَفَّ عَنْهُ الْاَنْصَارِيُّ <gülüyor> Usame'nin yanındaki ensari, sahabeden, ensardan olan zat, hemen bırakıyor kızını. Çünkü La İlahe İllallah'ı duydu. وَتَعَنْتُهُ <gülüyor> بِرَمْح۪ي Hatta kateltuhu. Diyor ki, ama ben diyor ne yaptım? Hançerimle onu, okumla onu ne yaptım? Deldim. Yani onu öldürdüm. Felemmâ kadimnel medîne belâ gâzâliken nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye geldik. Ordu görevini bitirdi. Benim diyor bu yaptığımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yaptı? Sahabe aktardı. Ona ulaştı. Bakın Nebi Aleyhisselam ne diyor? Fa qala li ya Usame, E kateltahu ba'd an qala la Allah? Ey Usame, sen onu la ilahe illa Allah demesine rağmen bunu dedikten sonra öldürdün mü? "Kultu ya Rasulullah." Şimdi Usame'ye cevap veriyor. "Inne ma kana mutaavvizan." Ama diyor o korkmuştu. Kendini korumak için bunu söyledi. Diyor ki vesselam, فَقَالَ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا اِلَٰهِ اِلَّ Yine tekrarlıyor. La ilahe illallah dedikten sonra, o bu lafızları söyledikten sonra, bunu duyduktan sonra mı öldürdün sen onu? فَمَا زَالَ ruha, Aleyhissalatü vesselam bu sözünü tekrarlıyor sürekli. Yani kınıyor aleyhissalatü vesselam bunu. Hoşnut olmuyor bundan. La ilahe illallah diyen bir adam öldürdün. Bakın demek ki la ilahe illallah... Nasıl bir kelime? Öyle bir kelime ki tabi manası bilinerek söylendiğinde gereği yapılarak söylendiğinde insanı ne yapıyor? Düşmanının elinden dahi alıp çıkarıp kurtarabiliyor. Demek ki işaretliği mana çok büyük bir mana. Allah'ın birlenmesi. Allah'ın hakkıyla takdir edilmesi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Üsame bunu tekrarlaya durdu, tekrarladı, tekrarladı. Hatta temenneytu. Ne diyor Üsame? Öyle temenni ettim ki. Enni lem ekun eslemtu kable zâlikel yevm. Ben bu olay olmadan önce Müslüman olmamış olmayı temenni ettim. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağır sözlerini duyduğu, duyduğu için Üsame ne yapıyor radıyallahu anh? Büşman oluyor, muttefakun aleyhi. Bir rivayette de Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem E la ilahe illallah ve kateltahu La ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün onu? Kultu ya Resulullah İnnemâ kâle Kavfen minest silah Sahabe diyor ki Ama o silahımdan, kılıcımdan, okumdan korktuğu için bunu söyledi. Kale Aleyhisselatü vesselam cevap veriyor. Efe la şakakte An kalbihi Hatta تَعْلَمَ اَقَالَهَا اَمْلَى Sen onun kalbini açıp, kalbini yarıp, bunu silah korkusuyla mı söyledi, yoksa silah korkusuyla söylemedi diye baktın mı? Ya bu mümkün mü? Değil. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَ اِذٍّ Öyle tekrarladı ki bunu, öyle tekrarladı ki ben o gün Müslüman olmayı temenni ederdim. Diye. Bu olay yaşamamış olmayı temenni ederdim. Evet, bu hadis tüm açıklığıyla abi bize zaten olayı anlatıyor. Zahire hükmediz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Aşa'yı Radiyallahu Anh'a ile birlikte et geliyor, et gönderiliyor. Aşa'yı Radiyallahu Anh'a bir hassas et göstermeye çalışıyor. Diyor ki bunlar yeni Müslüman, Müslüman olmuş eski müşrik mahallelerinden, kabilelerinden gelmekte. Besmele çekmişler midir, çekmemişler midir? Çekmemişler midir diye bir hassasiyet gösteriyor Ayşe radıyallahu a. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Sen çek ve ye. Bismillah mi çekmeye? Bismillahirrahmanirrahim. Yani böyle kendini insanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hassas koymadığı bir noktada çok hassas göstermesine gerek yok. Adam tuvaletten çıkıyor. Resmen orada jimnastik yapıyor şadırvanda. Açma germe yapıyor. Futbolcuların maça çıkmadan önce yaptıkları gibi. Zıplıyor, hopluyor, takla atıyor. Niye? İdrarını yaptıktan sonra tekrardan bir daha ne yaparsa? idrarı damlarsa. Bu hassasiyet peygamberin kendisinde asabında yoktu. Senin bu hassasiyeti göstermen, senin bu dinde aşırı gitmenin bir alameti. Tamiye gidiyor. Namaz kılacak. İmamın itikadını biliyor musunuz? Ya kardeşim allah Teala senin o kıldığın imamın itikadını araştırmakla seni sorumluluk tıkmadı, kılmadı. Yani ne zaman beyan oldu ki, ne zaman ortaya çıktığı, ne zaman gördün ki bu adamda apaçık şirk var, apaçık şirki sözler var, ameller var. O zaman onun arkasına gitme. Ama bu gözükmediği, sana zahir olmadığı sürece ne yapacaksın? Ona... Arkasına geçip tabi olacaksın, namazını kılacaksın. Beşinci hadis, Cundub İbn Abdillah radıyallahu anhu, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'te ba'ten minel muslimine ila kavmin minel müşrikin. Diyor ki Cundub, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrik kavimlere, müşrik bir topluluğa bir ordu gönderdi. Ve ennehum iltegavu İki ordu ne yaptı? Karşılaştı. Müslümanlar, muvahhidler ve müşrikler. فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِذَا شَاءَ اَنْ يَقْصِدَ اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَاتَهَ لَهُ Müslümanlardan, müşriklerden pardon bir adam vardı. Bu adam şöyle gözüne kestirdiğine bakar Müslümanlardan. Ona doğru yönelir kılıcıyla onu öldürürdü. Yani adam savaşın taktiklerini, tekniklerini biliyor, güçlü, kuvvetli bir adam. Kimi şöyle baktığı zaman, gözüne kestirdiği zaman gidiyor, işini bitiriyor Müslümanların. Ve <gülüyor> anna rajulan minal muslimin kasada faqatalehu. Müslümanlardan da ne yapıyordu bu adam? Öldürüyordu bu insanları. Bak kunna natahaddazu anna Usame bin Zeyd Bizler de diyor, anlatıyordu, kendi aramızda bahsediyorduk ki bunun üzerine giden, bu müşriklerden bu müslümanları öldüren adamın üzerine gidip ona kılıcını kaldıran kimsenin de Usama bin Zeyd olduğunu şey yapıyorduk, söylüyorduk. Kale la ilahe illallah. Usama bin Zeyd de onu, yani bu halleri yapmasına rağmen bu müşriği ne yaptı? Öldürdü. Ama nasıl öldürdü? O halinde değil. La ilahe illallah dedikten sonra öldürdü. Diliyle la ilahe illallah dedi. Fecael besirü <gülüyor> ila rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fesalehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip sordu. Birisi dedi ki böyle böyle şeyler oldu ey Allah'ın resulü. Hatta أخبره خبر الرجل كيف sana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Usame'nin bu adama ne yaptığını anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fedaahu fesalehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Usame'yi çağırarak ona sordu dedi ki lima kateltehu lima kateltehu onu için öldürdü فقال يا رسول الله sin Usame diyor ki ey Allah'ın resulü bu adam evca fil muslimin ne yaptı müslümanlara acı verdi müslümanlara eziyet verdi müslümanların canına kıydı wa katala fulanan ve fulanan ve diyor ki ve falancayı ve falancayı da öldürdü İsimlerini sayıyor Hüsame. Radıyallahu anh. Peygambere aleyhissalatü vesselama bu adamın Müslümanlardan katlettiği kişileri de söylüyor. Ve enni hameltu aleyhi diyor ben de onu görünce bu şekilde Müslümanlardan birçok kimsenin kanını akıttığında görünce ona doğru ne yaptım? Hamlede bulundum. Onun üzerine uçtum. Ve lemmâ râsseyfe kâle lâ diyor. Kılıcı görünce ne yaptı? La ilahe illallah dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen ne yaptın? Onu öldürdün mü? Naam. Diyor ki evet. Kale fekeyfe tasna'u bi la illallah İza ca'et yevmel kıyâmeh Bakın Peygamber aleyhisselam üsameye ne diyor? Peki sen bu kıyamet gününde kıyamet gününde bu la ilahe illallah geldiği zaman ne yapacaksın? Karşına çıktığı zaman ne yapacaksın? Kale ya Resulallah, istagfirli, Hüsam'a radıyallahu anh korkuyor. Yani la ilahe illallah, öyle çabukça söylenip, söylenip kaybolan, yenip yutulan bir şey değil. Bir şeyler getiriyor insanın hayatına. İnsandan bir şeyleri def ediyor. Onun için Mekkeli müşrikler bu sözü söylemiyorlar. Amcasına gidiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, Değil mi? Ey amcacığım, la ilahe illallah de. Bu kelimeyi söyle, Allah katında sana ne yapayım bunu? Hüccet olarak sunayım. Söylemiyor. Ne kelime işler niye? Çünkü kelimenin manasını biliyorlar. Bu, bu kelimeyi söylemek, demek Allah'la birlikte ibadet ettikleri latı, menatı, uzlayı, salih kimselerini ne yapmak demek? İnkar etmek demek. "قال وكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه?" Fezale la azid ala an yekul. Yani Usam dedi ki Allah ey Allah benim için tövbe et. Allah'a Allah beni ne yapsın? Bağışlasın, affetsin. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da sürekli bu kelimeyi, bu cümleyi tekrarlıyor. Kıyamet gününde "La ilahe illallah" kelimesi senin karşısına geldiğinde ne yapacaksın? Evet bu konudaki son hadisimiz. Abdullah ibn Utbah ibn Mesud قال ibn anh, diyor ki Ömer radıyallahu an innasen kanu ya'khudun fi nabi fi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü Vesselam döneminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar ne yaparlardı Vahile, Allah katından gelen vahiy ile keşfolunurlardı. Gizledikleri, sakladıkları nifak, ne yapılırdı? Ortaya çıkardı. Onlar. Onun için korkarlardı münafıklar bir ayet inecek diye. Tırsıyorlar. Çünkü biliyorlar yani. Gelen haber Allah katından. Diyor ki Ömer, peygamberin döneminde sıkıntı yoktu. Allah haberi indiriyordu, vahiy indiriyordu. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Onların vasıflarını sayıyordu. Sahabesinden gitti. Huzayfe'ye de ne yaptı? İsimlerini de verdi. Ona nakletti. Genel manada Aleyhisselatü onların vasıflarını sayıyordu. Onlar böyledir. Onlar şöyledir. Onun, onların konuşmalarını beğenirsin. Konuşmaları güzeldir. Değil mi? Namaza kalktıkları zaman tembelce kalkarlar. Allah'ı ancak az zikrederler. Alametlerini söylüyordu. Onlar da böyle ne yapıyorlardı? Korkuyorlardı. Bu inna al-wahiya qadin kuta. diyor ki, Rabbil Allah ama diyor vahiy bugün ne yaptı? İn koptu kesildi. V inna ma nakhuzhum al-an bima zahra Biz onları bugün neyle hükme diyoruz? Bize zahir olan amelleriyle. Ömer al-haralana hayran kim bize hayır gösterirse Müslüman olduğunu gösterirse. İslam'ın kurallarına uyduğunu gösterirse emennahu ve karrabnahu ona güveniriz onun sözüne inanırız ve yanımızda kılarız. Ve lesa lana min sirratih şey. Onun içinde sakladığı içinde gizlediği şeyler bizi ilgilendirmez. Yani adam evini kapısını kapattıktan sonra da artık ne yapamazsın? Onun takip edemezsin. İçeride ne yapıyor? Ne ediyor? Bu adam evinde namaz kılıyor mu? Ben bunu biliyorum. Bu adam dışarıda bizim için namaz kılıyor ama içeride namaz bile kılmıyor gibi tahminlerde ne yapamazsın? Yapamazsın. Sana gözüken zahirle hükmedersin. Allahu hasibuhu fi sirrihi. Allah diyor onun o gizlediği şeylere karşılık onun hesabını verecektir. Ve men azhara lana kim de diyor bize? Kötü lük izhar ederse lâm neaman hu ve biz ona ne yapmayız, Güvenmeyiz ve onu tasdik etmeyiz. <gülüyor> ve in-qaal hasana. ki, veliki, onun kalbi içi temiz olsa olduğunu söylese bile diyor. Yani burada çok önemli bir ifade var. Bugün bunu duyuyoruz. Yani adam bakıyorsun, ya ben diyor, hocam diyor, yani bir iki kade alırım, içerim. Namaz, namaz da kılmam. Oruç, yok hocam oruçta tutmuyorum. Şimdi sana nasıl bir muamele yapacağız? Sana güvenmeyeceğiz. Seni tasdik etmeyeceğiz. Sen böyle ki Ömer'in dediği gibi senin sırrın gizli kalbinin temiz olduğunu söylesen bile. Çünkü senden gözüken ne? Pislik. Senden gözüken pislik. Bu çok husus, önemli bir husus. Evet, ama yani şunu da bilmemiz lazım. İnsanlara nesilette bulunmamız lazım. nasihat etmemiz lazım. Bu hususta taksir etmememiz, tembellik etmememiz lazım. Kendi ailemizden, çoluğumuzdan, hanımımızdan, çocuğumuzdan başlayarak insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu daveti yapmamız lazım. Evet. Diyor Bu konuyu önümüzdeki hafta alacağız. Bu önemli bir konu. Kavf ve konusu. Allah'tan korkma ve raca, ümit besleme, ümit var olma konusu. İki önemli konu. Bir kuşun iki kanadı misali. Hiçbirinin diğerini ağır basmaması gereken, aynı terazinin iki eşit kefesi gibi aynı hizada durması gereken, bulunması gereken bir konu. Hilmehlinin dediği gibi bir taraf diğerine ağır gelirse ne doğuyor? Maraz doğuyor. Ya haricilik ortaya çıkıyor. Ya da mürziyelik ortaya çıkıyor. Yani korku canibini, korku tarafını ağır bastırdığın zaman insanlar da bu taraf ağır basınca ne, yapıyor, ne yaptığını görüyorsun. Harici olduğunu görürsün Korktu, korktu, korktu. Sonra ne yapıyor? Başlıyor insanların ne yapmaya? Kendini, insanları. Var öyle. Arkadaş anlatıyor bir tane burada, Türkiye'de. Öyle insanlar var şu anda diyor. Adam diyor, kadın diyor, kendini tekfere diyor. Niye diyor? Çünkü diyor işte namaz kılmanın farz olduğunu, namazı farz kılmanın farz olduğunu bilip de terk etmenin de küfür olduğunu bildiğini de biliyor diyor kadın ya da adam. Sonra diyor bazen tembellik ediyor, şeytan onu kandırıyor, namazı bırakıyor birkaç gün, üç gün, beş gün. Sonra kendini tekrar etmeye başlıyor diyor. Öyle insanlar var bu memlekette. Kimilerde var ki reca tarafını ağır bastırıyor. Yani zaten iman ediyoruz, kalbimiz temiz. İki kadar Ya yani Namaz kılmasak da cümleleriyle ne yapıyor? Birçok kompozisyonlar yazdığını görüyorsunuz. Niye? O da reca tarafını Allah'a ümit bağlamış. Ama ameli terk etmiş. Ama Allah'ın azabına götürecek olan şeyleri işlemiş. Bu ikisi ayrı hastalıklar. Mânevi rahimallah bu iki konuya önümüzdeki baplarda değineceğiz. Allah nasip etmesi Mânevi'nin zikrettiği konulara. Bu hafta bununla yetinelim. Sübhanakallâhumu ve hamdik. اشهد ان لا اله الله